Evet reddiye e, yaptı filan gibi. E, söylemler oluyor. Niye böyle oluyor hocam? Neden anlaşılamıyorsunuz? Yok anlaşılamama diye bir problem olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsa e, herhangi bir dini birikimi olmayan bunca e, insan e, içselleştirmiş olmaz bu konuları. Yani, e, bugün bize karşı çıkanların büyük bir bölümü elindekilerini kaybetme korkusuyla karşı çıkıyorlar. Mesela o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 Kendi doğrularıyla ters düştüğü için yapmış olduğu şey bağırıp çağırıp e, sanki bir şeyler varmış gibi bir gürültü koparmaktan ibaret oluyor. Ama uzun vadede onlar e, hı hı. şey yapılıyor yani e, halkımız tarafından yani takipçilerimiz tarafından susturuluyorlar. Bizim susturmamıza gerek yok. Hı hı. Biraz şey değil mi alışkanlık dediniz hani bu e, Kur'an'da da çok geçen ataların dini, ataların dini evet. olayı sanırım. Vazgeçmek yani şu anda bana en büyük tepki şu.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 Hemen silebiliyorlar. Yani bu nasıl bir şey? Ne ya diyorsunuz bunun için? İşte bu kendi için? yapılarını devam ettirme Hı -hı. sıkıntısından kaynaklanıyor. Bir kere e, ben şahsen şöyle söylüyorum artık. E, artık Abbasi döneminin başlangıcı İslam'ın bitiş bitişiyle aynı tarihe gelir diye e, o kanaateye vardım. E, bizdeki İslam kültürü de Abbasilerin, e, yazarak bize kadar intikal ettirdiği ki o zaman araya ciddi manada sarsani kültürü, Roma kültürü ve e, işte uzak doğuda e, yaşayan insanların kültürü e, karışmış ve din diye bugüne kadar uygulanmış kitaplar ona göre yazılmış şimdi bunlar yanlıştır dediğiniz zaman bu insanların kutsadığı kitapları var